Şeyh Alaaddin'in Mukaddimesi, Kuddisesi Ruh. Dostlarının kalplerini marifet nuru ile, göğüslerini de hikmetlerle süsleyen ve o kalplerden nuru terşih eden Allah Teala'ya hamdolsun. Bundan dolayıdır ki, umum faydalar onlardan yağmur damlaları gibi tezahür etti. Zengin ve ümitsizlere gönderilen ve لَوْ كَانَ الْا۪يمَانُ مُعَلَّقًا بِالْسُّرَيَّا لَنَا لَهُ قَوْمٌ مِنْ اَبْنَاءِ فَارِسٍ İman, Süreyya yıldızına bağlansa bile, Faris oğullarından bir kavim ona ulaşacaktır, diyen Efendimiz, Hazreti Muhammed'in ve Ali'nin, ashabının üzerine rahmetler ve eminlikler olsun. Haşiye 1 Bu hadisi şerif, Müslim ve Buhari'nin ittifakıyla tahriç edilmiştir. Müslim, hadis numarası 2546, Buhari, hadis numarası 4897. Ancak bazı hadislerde iman yerinde ilim, bazı hadislerde din kelimesi zikredilmiştir. Hadis-i şerif, Faris oğullarının medihleri hakkında mudala yoluyla varit olmuştur. Süreyya yıldızı, ülker yıldızıdır. Hadis-i şerif, Süreyya yıldızında ilim, din veya imanla vasıflanan insanların oluşuna delalet etmez. Çünkü buradaki lev harfi, in manasındadır. Metin Zira onlar, onun edebiyle edeplendiler. Ve minare gibi yüksek olan yüce ahlaklarını takviye ettiler, muhkemleştirdiler. Onlar takva sahiplerine, hak yolu beyan ettiler. Bundan sonra beyan edeceğimiz, bir nebze kutsi kelimelerdir. O kelimelerden fışkıran mis kokusu, faydalı edeplerdir. Zira benim babamdan südur etmişti. Pederim, Mevlamız Verkanisli Şeyh Fethullah'tır. Kuddise sirru. Gerçekte yüce bir şeyh idi. İrşatta kutup, ilmiyle amel eder, fitne ve fesadı, kamçısıyla engelleyen, en ekmel, apaçık olan şeriatı da tahrir edici idi. Parlak olan Nakşibendi tarikatını ihya ederdi. Gerçek şudur ki o yer tabakalarını zahiri ve batini ilimleriyle doldurmuştu. Büyük bir cemaati de mülk ve melekut alemine ve her şeye kadir olan Allah-u Teala'ya kavuşturmuştu. Cidden insi hicaptan sıyrılmıştı. Babam aslen Mardinli ziyareti şimdi meşhur olan Zuvli tarikatinin müessisi ve Hazreti Ömer'in neslinden olan meşhur Şeyh Musa'nın zürriyetindendir. Yayılmaktan ayrılmayan tarikatinin rayihası, hakikatin kokusu bu risalede toplandığı için neşrine son derece ihtimam gösterdim. Zira birçok meşhur kitaplarda bile ona ittila ve vukuf mümkün olmayan meseleler bu risalede toplanmış, ve istinbat olunmuştur. Yardımda sığınağımız Allah Teala'dır. Muvaffakiyet de Ondandır. Artık ona tevekkül edilir ve ona dayanılır. Babam aslında bu risaleyi şeyhinin hayatında ve emriyle şeyhinin halifesi olan Erzincanlı Şeyh Muhammed Sami'ye göndermişti. Biz de ondan aldık. Denildi ki bu risale şeyhi pir-i arz olunmuş. O da şöyle demiştir. Eğer ben bunu yasaydım kalbimde ziyade bir veya iki kelime müstesna aynısı olurdu. Binaenaleyh, bu Risale, Nakşibendi tarikatinde gerekli umum usulleri kuşatmıştır. Üstad-ı Azam, Şeyh Fethullah'ın mukaddimesi Kuddise Sirru Cemal sıfatıyla melekleri nurdan, celal sıfatıyla iblisi ateşten,